Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu selamun aleyke ya seyyidel evvelin ve'l akhirin ve ila jami'il enbiya'i vel murselin ve ila jami'il veliyyi ve'lhamdülillahi rabbil alamin İnşallah bugün hep beraber Allah'ın El-Vahid ismini anlamaya çalışacağız. Ehad, zatında bir olan, zatında tek olan. Vahid, sıfatlarında tek olan, bir olan demektir. Sıfatlarında, isimlerinde tek olan demek, El-esmaul hüsna, Allah'a aittir demektir. En güzel isimler, Allah'a maksustur demektir. Her kim ki Allah'ın isimlerinden bir tane isim onun üzerinde tecelli ederse onu Allah'tan almıştır. Onu Allah ona ikram etmiştir. Allah'ın vahid ismi Kur'an-ı Kerim'de 22 yerde gelir. Tek başına vahid ismi gelmez. İki isimle beraber gelir. Ya İlahun vahid buyurur ya da vahidul kahhar buyurur. İkisinden biridir. Ya Allah, ilah ondan başka ilah yoktur, o vahid olan ilahtır buyurur ya da o vahid ve kahhardır buyurur. İlah ismiyle kahhar ismi tam birbirinin zıttıdır. İlah bütünüyle seven demektir. Seven, sevilmeye layık olan, sevilmeyi isteyen, sevgiyi, muhabbeti ihsan eden. Sevdiği için yaratan, sevdiği için rahmet eden, sevdiği için ikram eden. Kahar ise kahreden. Ona ihsan ettiğini, ona layık olmadığı için, nankörlük yaptığı için, küfrettiği için ondan çekip alıp kahreden demektir. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın derken Allah Allah'ın Vahid isminde ona şirk koşmayın demiş olur. Yani el esmaül husna Allah'a ait olduğu için Vahid ismi de Sıfatlarında bir olan, tek olan Olduğu için manası Allah'ın Vahid isminin sınırını çiğnemeyin Çiğnersen ne olur? Çiğnersen kahreder Allah'ın bir Zati olarak Vahidiyeti vardır Bir de sıfatlarıyla Vahidiyeti vardır Zati vahidiyet Zaten Bütünüyle o zatında vahiddir ve el esmaül husnaya sahiptir. Sıfatı vahidiyet vahid olarak tecelli eder ama bununla beraber bu ismini kullarına da ihsan eder ve ikram eder. Nasıl ikram ediyor? İnsan nasıl vahid oluyor? Sıfat itibariyle. İnsanlar çoktur. Onun için insan tek değildir. Ama insan bir de özel olarak yaratıldığı için nasıl ki insanların parmak izi bile farklıysa parmak izi de farklıdır, denası da de farklıdır. Bütün vücudundaki her şey aslında farklıdır. Diğer insanlardan farklıdır, özeldir yani. İç alemi de öyledir. Onun esma terkibi de öyledir. Yaratılışı öyledir yani. O bizatihi Allah onu vahid olarak yaratmış demek ki. Ama Allah'ın vahidiyeti gibi değil. Kulun vahidiyetidir o. Özeldir yani. Özel yaratılmış. Allah tektir. Ondan başka ilah yoktur. Ama insan tek değildir. Ondan başka insanlar var. Ama o o insanlar içinde ayrıca tek ve özeldir. Mahlukattaki teklik böyledir. Bütün varlık Hepsi öyle ayrı ayrı tektir. Hepsi özeldir. Yani bir kopyası yoktur. Bu bütün gezegenler için öyledir, bütün galaksiler için öyledir, bütün alemler için öyledir, bütün melekler için öyledir, bütün hayvanat için öyledir. Hatta bir ağaçtan iki meyve koparsanız ikisi aynı değildir. Ayrı ayrıdır. Yani her biri özeldir. Özel yaratılmış. Hepsi vahittir yani. Allah'ın göndermiş olduğu bütün nebiler, bütün resuller, bütün vahiler Allah hepsinde aynı şeyi söylemiştir. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın. Sadece yalnız Allah'a abd olun. Eğer biri imanana şirki karıştırırsa Mesela kafir deyince bu inkarcı demek değildir. Kafir Allah'ı inkar eden değildir. Hakikatin üstünü örtendir. Ya da imanına şirki karıştırandır. Mesela Yahudiler, Hristiyanlar Allah'ı inkar ediyor mu? İnkar etmiyor. Ayetleri okurken göreceğiz, inkar etmiyor. Bize yanlış öğretilmiş. Kafir deyince, müşrik deyince, Yahudi, Hristiyan deyince sanki Allah'a inanmayan bir topluluk olarak insanlar olarak anlıyoruz. Öyle deyilir. Allah'ı inkar etmiyor ama Allah'ın vahidiyetini inkar ediyor. Allah ayeti kerimede buyuruyordu. Siz de ehli er kitap gibi olmayın. Onlar hahamlarını, papazlarını ilah edindiler. Siz onlar gibi olmayın. Onlar gibi yapmayın. Yani siz de alimlerinizi, hocalarınızı, büyük bildiklerinizi ilah edinmeyin. Nasıl ilah ediniyor? Allah ait kerimede buyurdu ki, onlar alimlerini hahamlarını papazlarını ilah edendiler. Yahudilerden iman etmiş bir zat dedi ki: "Yaratıl Allah." Yani ne biz kimseyi ilah ediniyorduk ne de kavmimiz bizi ilah edinmişti. Allah ne demek istediği burada? Birlü şerefli efendimiz ona bunu söyleyen aynı zamanda bir haham. Eski bir haham yani. Siz kendi kavminize herhangi bir konuda Allah'ın helal kıldığı bir şeye bu haramdır dediğinizde ya da Allah'ın haram kıldığı bir şeye bu helaldir dediğinizde kavminiz bunu kabul ediyor muydu? Evet dedi, kabul ediyordu. İşte alimlerini, hahamlarını, papazlarını ilah edinmek budur dedi onun sözünü Allah'ın sözü önüne geçirince, sözüne tercih edince, onu ilah edinmiş olur. Bundan kurtulmak için ne yapmak lazım? Söylemiştim, imanımızı, dinimizi, ibadetimizi, Müslümanlığımızı, müminliğimizi Allah'ın kitabına arz etmemiz lazım. Allah'a göre mümin miyiz, değil miyiz? Birilerine göre değil. Tevhid şirkin tersidir. Eğer tevhide şirk karışırsa o tevhid bozulmuş olur. O şirk karışmış imam, şirk karışmış tevhid olur. İman Allah'a imandır. Allah'ın sıfatlarından bir tanesine kul iman etmezse onun yerine başka bir şeyi koyar, imanına şirki karıştırmış olur. Tevhid, Allah kendini nasıl tanıtmışsa, Kur'an'da kendini nasıl tanıtmışsa, insanın yerini nasıl belirlemişse, yani insanın nereye koymuşsa, öyle anlayıp öyle kabul etmektir. Tevhid budur. Allah'ı kendisini tanıttığı gibi tanımak, bir de insanı koyduğu yerde kabul etmektir. Nereye koymuş insanı? İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Hazreti insandır. Meleklerin secde ettiği varlıktır. Allah'a abd olmak için yaratılmıştır. İmtihan hanginiz daha güzel yaparsınız diyedir. İmtihan kazanma imkanıdır. İnsanı da buraya bunda Allah'ın koyduğu yere koymuş olduk. Şirk nedir peki? Şirk, Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanımamaktır. Tanımayınca ne yapar? Tanımayınca kendi ilahını kendisi belirler. Ona bir takım vasıflar verir. Bence Allah böyledir der. Bence Allah şunu şöyle yapar. Bence Allah bunu bunun için yapmıştır der. Bunu böyle söyleyince kendi ilahını kendisi belirlemiş olur. O'nun iman ettiği Allah değil, kendi kendisine ürettiği putudur. Aynı şekilde insanı da bir yerlere koymaya çalışır, Allah'ın koyduğu yere koymuyor yalnız. Kendine göre bir sürü şey üretir, üretilmiş zaten. Allah'ın koyduğu yere koymayınca başka bir yere koyacak. Aynı şekilde hak olmayan bütün dinlerde neredeyse hemen hepsinde hepsinde teslis inancı vardır. <gülüyor> Hristiyanlar vardır. Yahudiler de vardır. Yahudiler, ayet-i Allah buyurdu, Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğrudur dediler. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğrudur dediler. Geçmişteki dinlerde de vardı. Yani o Hristiyanlıkta ya da Yahudilikte değil, geçmişteki dinlerde de vardır. Söyledim hemen hepsinde, kontrol ettim hemen hepsinde teslis inancı vardı. Müslümanlarda da var mıdır? Evet, kendi kendine üretmeye kalkışınca, çalışınca vardır. Allah üçtür demeyin dedi. Bir de Allah ikidir demeyin dedi. Üçü ayrı söyledi, iki başka bir ayet kelimesi hep beraber göreceğiz demeyin dedi. Üç deyince, mesela İslam'dan nerede o teslis inancı İslam'a sokulmaya çalışıyor? Allah, Muhammed Ali, Aleviler, daha doğrusu, Alevi demek doğru değildir onlara. Eğer böyle söylediyse, Alevi demek doğru değildir. Bu teslis inancıdır. Bulaştırılmaya İslam'ın içine sokulmaya çalışılıyor. İlah ikidir demeyin deyince ne demek istedi? Yani Allah'ın hikmeti, muradi nedir? Kendini Allah'a şirk koşma. Kendi ilahını kendin belirleme. Allah'ın kendisini sana tanıttığı gibi tanı. Kendine göre, kafana göre, aklına göre, bilgine göre, öğrendiklerine, duyduklarına göre Allah böyledir deme. Onun için ne buyurur ayet-i kerimede? Hadi siz bildiğiniz konuda konuştunuz. Siz bilmediğiniz konuda da konuştunuz. Siz Allah hakkında bile konuştunuz. Allah bunlara fasık demişti. Cezaları ebedi cehennem demişti. Böyle yapanlara. Allah'ı bilmeden, tanımadan, yani Allah'ın kendisini tanıttığı gibi Tanımadan hakkında konuşmak. Ama kime sorsan, mümindür müslümandır, müslüman bir memlekette yaşıyoruz, sana Allah'ı anlatır. Nereden biliyorsun diye sorulduğunda, sorduğunda alacağın cevap, bu böyledir diyor. Büyüklerimiz böyle söyledi, böyle anlattı, hocalar böyle söyledi, faranca büyük alimdir, böyle söyledi. Bu yetmez. Din, din, Allah'tan, Allah'ın kitabından öğrenilir. Müminin dinini öğrenme derdi olmalıdır. Rabb'ini tanıma derdi olmalıdır. Evet, Allahu Vahid ve Kahardır buyurur. Eğer biri onun isimlerinden, sıfatlarından birine ortak olmaya kalkışırsa onu kahrederim dedi. Ayetleri okuyunca hep beraber göreceğiz bunu. Evet, Ayet-i Kerime'de Allah buyurdu ki, Allah size iman'ı sevdirdi. İman Allah'a imandır. İnsanın imanı Allah'ı tanıdığı kadarıyladır. Tanımadığı bir Allah'ı sevmez. Eğer seviyorsa tanımaya çalışmalıdır. İnsan sevdiğini tanımaya çalışmaz mı? İnsan sevdiğini merak etmez mi? Eğer iman etmişse. Eğer o bir laftan, bir sözden ibaret değilse. İnsan en çok sevdiğini tanımak ister. Kuyu evet, nedir? Akhlaki nedir? Neyi seviyor? Neyi sevmiyor? Özellikleri nedir? Demez mi? Der. Demiyorsa biri, bunu araştırmıyorsa, bu durumda Dönüp kendisine sormalıdır. Ben Allah'ı gerçekten seviyor muyum? Ben gerçekten iman etmiş miyim? Gerçekten benim Allah'ı tanıma gibi bir derdim var mıdır? Kendimi tanıma gibi bir derdim var mıdır? Sevmiyorsan, tanımıyorsan, ona nasıl kulluk yapacaksın? Nasıl abdiyet yapacaksın? Nasıl ibadet yapacaksın? Evet, sorunumuz Allah'ı bilmemek, tanımamak, dolayısıyla iman etmemektir. Yani O'nun layıkıyla sevmemektir. O'nun hakkını takdir edememektir. Eğer hakkını takdir etmiş olsaydık, sevseydik gerçekten, ne olurduk? Aşık olurduk. Tanımış olsaydık, bilmiş olsaydık. Ondan, layıkıyla haşiyet duyardık. Herhangi bir şeyi, nefsimizin herhangi bir halini, kendimizi ona şirk koşamazdık. İmanımıza şirki karıştırmazdık. Mesela kısaca birkaç isim üzerinden Allah nasıl vahittir? eğer biri Allah'ın isimlerinden birine sahip çıkmaya kalkışırsa Allah onu nasıl kahreder? Onu biraz izah edeyim. Kur'an'ın nüzul sırasına göre esmayı hep beraber anlamaya çalışıyoruz. Onun için o sıraya göre anlatayım. Allah Rabb'dir. Alemlerin Rabbidir. Buyuruyor ki, o sizin Rabbinizdir. Rab terbiye eden demektir. Koruyan demektir. Eğiten demektir. Yetiştiren demektir. Allah Rab benim dedi. Sizi ben yaratmışım. Onun için sizi terbiye etme hakkı bana aittir. Peygamberimle, vahyimle sizi ben terbiye ederim. Hayatı nasıl yaşamanız gerektiğini size ben öğretirim dedi. Sizi koruyan benim, büyüten benim dedi. Bunu kabul ediyor muyuz? Ettik ve ediyoruz. Bu yetti mi, bu yetmiyor. Kabul ettiysek, Rablığı ona teslim etmemiz lazım. Evet ya Rabbi, sen benim Rabbimsin. Ben senin terbiyeni kabul ediyorum. Kim terbiye edecek beni? Nasıl terbiye olacağım? Allah'ın Resulüyle, Allah'ın vahyiyle terbiye olmam lazım. Sen bana nasıl bir hayat tarzı emretmişsen, sevmişsen onu kabul ediyorum. Bunun için örnek olarak Resulullah Efendimiz'i kabul ediyorum. O'nun yaptığı gibi, O'nun olduğu gibi olmayı kabul ediyorum. Ve bunun için bütün çabamı, gayretimi sarf ediyorum. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? اَدَّ beni رَبِّ ve اَحْسَنَةَ تَعْد۪يبِ Beni Rabbim terbiye etti. Benim Rabbim O'dur yani. Ne güzel terbiye etti. Allah Resulullah Efendimiz'i terbiye etti. Resulullah Efendimiz'e sahabeyi terbiye etti. Neyin terbiyesiyle? Elbette ki Kur'an'ın terbiyesiyle, Allah'ın terbiyesiyle. Eğer biri bu terbiyeyi kabul etmezse, bu terbiyeyi kabul etmeyince çocuklarına da bu terbiyeyi vermez, veremez. Ailesine bu terbiyeyi vermez, veremez. Eğer çocuklarına Allah bunun böyle olmasını istiyor, senin böyle olmanı istiyor demiyorsa, ben senin böyle olmanı istiyorum, ''Ben senin böyle yapmanı istiyorum, ben senin şunu öğrenmeni istiyorum, şunu anlamanı istiyorum, şöyle yaşamanı istiyorum.'' dediğinde ev halkına Rab'lık yapmış olur. ''Sizin Rabbiniz benim.'' demiş olur. ''Senin Rabbin Allah'tır.'' demiş olmuyor. ''Senin Rabbin, sizin Rabbiniz ben demiş olur. Bu sadece evde geçerli değil, bu iş yerinde de geçerlidir, bu burada da geçerlidir. Eğer burada herhangi bir şekilde ben sizden şunu şöyle yapmanızı istiyorum desem ve bu Allah'ın emri olmasa, Allah'ın sevdiği bir şey olmasa, Resulullah Efendimiz'in yaptığı, beğendiği bir şey olmasa bu durumda ne olmuş olur? Ben size Rab'lık taslamış olurum. Rab olur mu? Olmaz. Ne olur? Rab'lık taslamış olur. Yani Rab bozuntusu olmuş olur. Rab bozuntusu. Rab olmaz. kendi kendini şeytana oyuncak etmiş olur. Böyle bir sorunumuz var mı? Var, böyle bir sorunumuz var. Bu babalar için nasıl geçerliyse, analar için de aynen geçerlidir. Çocuklarına Rab'lık taslar, Rab bozuntusu. Terbiye eder mi? O terbiye olur mu? Olmaz. Eğer terbiye olmuş olsa, Allah'ın terbiyesiyle terbiye olmuş olsa, Resulünün terbiyesiyle, Allah'ın vahyinin terbiyesiyle terbiye olsa ne olur? Hazreti insan olur. Evet. Eğer böyle devam ederse, tövbe edin, bu halden kurtulmazsa, kendini Allah'ın Rab ismine şirk koşmuş olur. Allah Vahid ve Kahardır dedi. Onun Rab olmadığını ona gösterir. Sen Rab değilsin. İşi yüzüne gözüne bulaştırdın, Dedirtir. Evladı ona karşı öyle bir hal öyle bir tavır içinde olur ki pişman olur. Ama nerede yanlış yaptığını da bilmez, anlamaz. Çünkü gözünü kapatmıştır. Hakka, hakikate gözünü kapatmıştır, kulağını tıkamıştır. Anlamak da istemiyor. Ben Allah'a karşı yanlış yaptım, kendimi Rab olarak Allah'a şirk koştum demiyor. Kendini hakkı buluyor, benim yapmadığım fedakarlık kalmadı ama o böyle nankördür diyor. Sen Rabbine karşı nankörlük yapmışsın. Onun için o da sana karşı nankörlük yapıyor. Allah ismi ondan alır. Yetmez. Bir de kıyamet günü, evet ne buyuruyordu? Bugün mülk kimindir? Bugün Rab kimdir? İlah kimdir? Mülkün sahibi kimdir? Hiç kimse cevap veremez. Cevabı Allah veriyor. Mülk vahid ve kahhar olan Allah'ındır. Kim? Kim? Allah'ın herhangi bir isminde kendini Allah'a şirk koşmuşsa, Allah bugün onu ondan alır, rezil eder, onun hiçbir şey olmadığını ona gösterir. Herkese gösterir. Allah Rahman ve Rahim'dir. Aynı şekilde biri kendini sorumlu olduklarına karşı, kendini onlara karşı Rahman ve Rahim olarak görürse, Rahman ve Rahim olan Allah'tır deyip, onlara bunu öğretmezse, size rahmet eden, merhamet eden benim derse, kendini Allah'ın Rahman ve Rahim isminde şirk koşmuştur. Eğer ben sizin Rahman ve Rahim'inizim dediyse, bu durumda oradakilerine de ev halkına da ne demiş olur? Bana ilah olarak muamele edin. Rahman ve Rahim olarak muamele edin. Allah maliktir. Eğer biri hem kendisi için hem sorumlu oldukları için sizin malikiniz benim, sahibiniz benim dediyse kendini Allah'ın Malik isminde şirk koşmuştur. Ne demesi lazım? Rahman ve Rahim olan Allah'tır. Malik Allah'tır. Hepimizin sahibi Allah'tır. Biz Allah'ın kuruyuz. Allah ilahtır. Sevendir. Sevdiği için yaratandır. Sevdiği için ikram edendir. Eğer biri en çok sizi seven benim. Onun için en çok sevgiye layık olan benim diye kendini takdim ettiyse ana olsun baba olsun o fark etmiyor. Kendini Allah'ın ilah ismine ortak koşmuştur. Ne demesi lazım? En çok sevmemiz gereken Allah'tır. Bizi yaratan O'dur. Bizim Rabbimiz O'dur. Bizim için Rahman ve Rahim olan O'dur. Bizim Malikimiz O'dur. Hepimiz ona abd olmaya çalışmamız lazım, onu sevmemiz lazım, onun rızası peşinde, dostluğu peşinde boşmamız lazım. Hayatımızı onun rızasına göre yaşamamız lazım demesi lazım. Demediyse kendini Allah'ın ilahi ismine şirk koşmuş oldu. Allah vekildir, güvenilmeye, tevekkül edilmeye layık olan O'dur. Eğer biri kendi ailesine bana güven, sizin vekiliniz benim, her konuda bana güvenin, dediyse kendini Allah'ın vekil ismine şirk koştur. Ne demesi lazım? Hep beraber Allah'a tevekkül edelim, Allah'a güvenelim. Bizim Rabbimiz O'dur. Fani olanın hiçbir şeyi yoktur. Mülkün sahibi Allah'tır. Bizim sahibimiz Allah'tır çünkü. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Allah vahiddir derken, el-esmaul-husna Allah'a aittir. Sıfatlarında tek olandır, isimlerinde tek olandır. Sıfatlarında, isimlerinde ortakı olmayandır. La ilahe illallah derken, ne demiş oluyoruz? Allah vahiddir demiş oluyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur Allah zatıyla sıfatıyla ilahtır Zatını kabul ettik sıfatlarını kabul etmedik Allah'a şirk koştuk Zaten Allah Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın derken bunu söyler Onun için Allah'ın her bir ismini öğrenmeye çalışıyoruz Allah'ı tanımaya çalışıyoruz Öyle ki Rabbimize hiçbir isminde şirk koşmayalım. Onun için la ilahe illallah diyebilmek için kelime-i getirebilmek için eşhedü en la ilahe illallah diyebilmek için önce kulun ben demesi gerekiyor. Eşhedü. Şahadet ederim ki ben şahadet ederim ki demesi lazım. Allah zatıyla mutlak var olandır. Mutlak. Kul ise, bütün varlık ise mukayyet olarak vardır. Yani varlığı Allah'a bağlıdır. Ama vardır. Varlığı hakikidir. Gerçektir. Kendini bilmez. Dinini, imanını Kur'an'dan öğrenmemiş. Bir takım kimseler kendine göre din üretmiş, kendine göre. Hayali din üretiyor. İşte varlık gerçek manada yoktur, hayalidir. İşte zihinde, beyinde var olur. Eğer biri bu kelimeyi kullanırsa neyi inkar etti? Allah'ın halık ismini inkar etti. Kallak ismini inkar etti. Bedi ismini inkar etti. Hesabi inkar etti. Madem ki yoksa, zihindeyse, beyindeyse. Zihin nereden gelmiş, beyin nereden geliyor? O da yok zaten. Varlık yoksa, sevap günah da yok. Hesaba ne gerek var? Sen niye Allah'ın isimlerini böyle inkar ediyorsun? İşine gelenler amel yapmak istemiyor ya, İman etme, amel etme imanının bedelini ödeme derdi Olmayanlar ne yapıyor? Her diyor öyledir doğru söylüyor Bakışlıyor peşinden gitmeye nereye, Sen nereye gidiyorsun? Senin peşinden gittiğin Allah'ın sıfatlarını inkar etti Allah sana bunun hesabını sormaz mı? Sen ben nasıl müminim dersin o zaman? Onun için imanımızı Kur'an'a arz etmemiz gerekir Allah halıktır, Allah hallahtır. Yaratır, yaratmayı tekrar eder. Tekrar tekrar yaratır. Sen yaratılmamış dersen Allah'a düşmüş oluyor musun? Bazen kardeşlerimiz de böyle saçmalıklarla bakıyorsun soru soruyor. Evet. Evet. Ağzımızdan çıkan kelimeye dikkat etmemiz lazım. Ağzımızdan çıkan kelimeyi de Kur'an'a arz etmemiz lazım. Böyle midir değil midir diye. Mesela ne diyor? Biz yokuz. Nasıl biz yokuz? Biz yokuzsa günah işleyen kim, sevabı işleyen kim? Allah neden ısrarla böyle yap dedi? Allah bir yuha mı söylüyor bunu? Sorumlutan kaçmak yok. Onun için kelime-i şehadet getirirken اشهدوا ان la اله ايل Ben diyoruz. Allah önce ben de dedi. Önce kendi varlığını bir kabul et. Seni yaratmışım. Senin bana şahit olman lazım. Senin benim el esmâul husnama şahit olman lazım. Seni şahit olarak yaratmışım. şehadet et. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah ehed ve vahiddir. Evet, demiş oluyorsun. Sen yoksan bunu nasıl söylersin? Olmuyor şey, ben şahidim diyebilir mi? Diyemez. Ben yokum, Allah var demek başka bir şeydir. Bu akıl ile olacak şeyde eğilir. Kul kendini bütünüyle öyle bir Allah'a ait görür ki, Kendindeki her şeyi, bütün güzelliği Allah'a ait görür. Ama ne buydu ayet-i kerimede? De ki, bütün güzellikler bana Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsimdendir. Sen varsın. Bir kötülük varsa, bir yanlış varsa o sendendir. Ama bütün güzellikler bana Allah'tan. Allah'ın güzelliği, onun nefsini örtünce veya nefis temizlenip, teskiye olup, Mütmain olunca, raziye olunca, Allah'tan razı olunca, merziye olunca, Allah ondan razi olunca, kamine safiye olunca, saf olunca, saf nur olunca, ne diyecek? Bütünüyle hepsi Allah'a ait. Ben yokum, Allah var demek bu demektir. Ama kul, kuldur gene, avdır gene. Ben yokum, Allah var demek, ben Allah'ım demek değildir. Bundan büyük küfür olmaz. Sonsuz bir deryadan, bir katre misali, Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli etmiş. Sen Allah'ın güzelliğisin. Sen kulsün, abdsın, aşıksın, aşık. Allah'ın isin muhabbetinden yarattığı Nurüsün. Allah. Bu yetmez mi? Niye buna şükretmiyor, hamd etmiyorsun? Kendine başka bir yol arıyorsun, şeytanın tuzağına niye düşüyorsun böyle? Allah vahid ve Kahhardır. Bırak böyle ilahlık taslamayı, Allah'ım bir ismine şirk koşarsan seni kahreder. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve ilahukum ilahun vahid Sizin ilahınız vahid olan Allah'tır. Bütün sıfatların, bütün isimlerin El Esmaül Hüsna'nın Sahibi olan Allah'tır. Vahiddir. Sıfatlarında tek olandır. La ilahe illa Rahim. Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka Rab yoktur. Rahman yoktur. Kerim yoktur. Afu yoktur. Vekil yoktur. Allah'ın her bir ismi için La ilahe deyip oraya koyabiliriz. İlla yerine koyabiliriz. La rahmane illallah. La rabbe illallah, la kerime illallah. Her bir ismi Allah yerine koyup söyleyebiliriz. Söylememiz de gerekir. İman bunu gerektirir çünkü. Evet, gerçek manadaki bu vasıfa sahip olan Allah'tır. Gerisi gerisi o sıfatı, o vasıfi Allah'tan almış. O güzelliği Allah'tan almış. O'na ait değildir. O Allah ile güzel olmuş. Kul yerini bilmelidir durması gereken yeri bilmelidir. Allah onu nereye koymuşsa, orada durursa o mümin olur. O tevhidde olur. Yoksa, yoksa kendi ilahını kendisi belirlemiş olur. Kendine put yapmış olur. O Allah değildir. Sorunumuz imam sorunudur. Amel sorunu değil. Evet. O Vahid olan Allah kendisinden başka ilah olmayan Allah Rahman ve Rahim'dir. Hazza delagun lin nasi ve li yunzeru bihi. Bu insanlara apaçık bir tebliğdir. Onunla uyarılsınlar. Bu Allah'ın kitabidir, vahyidir. Veye ya'lemu enne ma huwa ilahun vahid. Onunla uyarılsınlar ki Allah yani bunu bilsinler ki o Vahid olan Allah'tır. Bütün vasıfların, sıfatların kendisine ait olduğu, El Esmaül Hüsna'nın kendisine ait olduğu Allah'tır. Ve li yezekkere ulul elbab. Akıl sahipleri, vicdan sahipleri, gönül sahipleri bundan, temiz akıl sahipleri bundan örgüt alsın, bunu anlasın, bunu zikretsin. Bunun üzerinde düşünüp tefekkür etsin. Bunu anlamaya çalışsın. Allah bu bir uyarıdır dedi. Bu bir tebliğdir. Bunu tebliğ ediyorum size. İnne ilahe kum levahid. İlahınız tek bir ilahtır, vahid olandır. Tek ve vahiddir. Kul <gülüyor> innema enamun zirun de ki onlara ben bir uyarıcıyım. Ey tatrasulullah efendimizedir. Ve ilahin ilahın illallahul vahidul kahhar. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sadece Allah vardır. O vahid ve kahhardır. Bütün isimler el esmaul husna ona aittir. Bununla beraber kim haddini aşıp saygısızlık yapıp onun isimlerinden birine ortak olmaya ya da herhangi birini, herhangi bir şeyi ortak koşmaya kalkışırsa o kahardır, kahreder. Onun kahrine uğrar. Yani ismimi kimseye vermem dedi. Yarattığım, kudret eliyle yarattığım, kendisine şeref bahşettiğim, ihsanda bulunduğum, makhlukatın en şerefsizli kıldığım, melekleri secde ettirdiğim, yeryüzünde halife kıldığım kulum kendini bana ortak koşmaya kalkışırsa, onu kahrederim. Onun böyle bir hakkı olmadığını ona gösteririm. Hem iç aleminde, hem zahiri olarak bunu ona tattırır. İlah hukum ilahun vahid. Sizin ilahınız, tek olan, vahid olan Allah'tır fellezine la ne bil ahireti o ahirete inanmayan kimseler var ya onlar kulubuhum <gülüyor> munkere onların kalpleri inkarcıdır neyi inkar ediyor Allah'ın wahid olduğunu inkar ediyor aslında ahireti inkar etmiş ahirete göre bir hayat yaşamayı kabul edemediği içindir onların kalpleri evet inkarcıdır ve <gülüyor> Müstekbirul. Onlar müstekbirdir. Onlar kibirlenmiş olanlardır. Kibirlenmek isteyenlerdir. Hakları olmadığı halde kibirlenmek isteyenlerdir. Yani Allah'ın bir ismini kendine mal ediyor, onunla büyükleniyor. Sizin Rabbiniz benim diyor. Firavun öyle söylemişti. Sizin ehla olan Rabbiniz benim demişti. Fir'an olan nefistir. İnsanın kendi nefsidir. Eğer o da bir yerde ben Rabbim dediyse, Allah'ın terbiyesini kabul etmeyip, sizi ben terbiye ederim dediyse, bana göre bu doğrudur. Şunu şöyle yapın dediyse, Allah'a göre doğrudur demediyse, Allah'a göre güzel demediyse, Allah'a göre hak demediyse, ne demiştir? Vahid olan Allah'ı kabul etmemiştir. İsimlerinden bir tanesine Evet, ortak çıkmıştır, ortak kendini ortak koşmuştur. Ya da birilerini ortak koşmuştur. Faranca gibi yapalım. Farancaya uyalım. Farancanın peşinden gidelim. Nereye gidiyorsun sen? Böyle bir şey olur mu? Evet, hep beraber Allah'ın vahyine uyalım. Evet, peygamberine Nebisine, resulüne tabi olalım. Ama kendimize göre değil. Bilerek kim ne yapıyorsa onu bilerek yapmalıdır. Öğrenip bilerek yapmalıdır. Kul <gül> inne ma beşerun mislukum. Ve ki onlara ben de sizin gibi bir beşerim. Resulullah Efendimiz e buyuruyor. Yuha ileyye enma ilahu kum ilahun vahid. Allah bana vahyediyor ki aramızdaki fark budur dedi. Sizin ilahınız tek bir ilahtır, evet. O vahittir. El esma ul husna ona aittir yani. mu iley ona yönelin. Ona gitmek için istihamet üzere olun. Ve stagfiruhu. Ona istiğfar edin. Mahfireti ondan isteyin. Ve veylün lil müşrikîn. Müşriklere, Allah'a şirk koşanlara yazıklar olsun, veyl olsun. Allah'ı vahid olarak kabul etmeyenlere yazıklar olsun. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Resulullah Efendimiz için ne buyurdu? Ben de sizin gibi bir beşerim deyim. Müşrikler ne dediler? Allah eğer peygamber gönderecek idiyse meleklerden bir tane gönderseydi, melek gönderseydi, melek peygamber. Allah da cevap verdi onlara, yeryüzünde dolaşanlar melek olsaydı biz de onlara melek peygamber gönderirdik. Ama... İnsanlara peygamber göndereceksek, insanlardan gönderecek. Onlar gibi beşer. Mesela, aynı tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu her zaman için böyledir. Ne diyoruz? Resulullah Efendimiz'i anlatırken, o çok büyüktü. Hatta mesela, sözde alimin bir bir beyt yazmıştı. İkinci Allah destek yeridir demiş. Ona öyle bir Vasıf veriyor ki Allah'a ortak koşarcasına. Onu beşer olmaktan çıkarıyor. Mümkün olsa Allah'ın bütün vasıflarını ona verecek. Ama hepimiz biliyoruz ki o bir beşerdir. Herkes gibi bir beşerdir. Allah söylüyor onu. Söyle onlara ben de sizin gibi bir beşerim. Aradaki fark neymiş? İlahınızın tek bir ilah vahid olduğunu Allah bana vahyetmiş. Bu vahiy sadece bir anlama değildir. Öyle bir iman etmiş ki Peygamber kendisine indirilene iman etti buyurdu. Müminler de onun gibi iman etti. Öyle bir iman etmiş ki Allah'ı vahid olarak biliyor ve buna iman etmiş. Bütün vasıfların Allah'a ait olduğuna iman etmiş. Kendisinin aldığı bütün güzelliğin Allah'a ait olduğunu biliyor. Teslim olmuş öyle. Evet. Allah'a yönelin. Bu yaptıklarınızdan dolayı Allah'a yönelin. Allah'tan mağfiret dileyin. Evet. Müşriklere yazıklar olsun. Dedim. Kim dönmezse müşrik olmuş olur. Evet yazıklar olsun dedim. Peygamber de bir beşerdir. Hiç kimse kendi alimini, şeyhini, velisini, mürşidini peygamberin önüne koyamaz. Ondan Allah'a ortak olmasını isteyemez ve bekleyemez. Böyle bir şey olmaz. O bir beşer. Herkes gibi bir beşer. Ama Hazreti İnsan bir beşer. Hazreti İnsan. Allah'ın güzelliğinin tecelli ettiği bir insan. El Esmaül Hüsna'nın tecelli ettiği bir insan. Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği bir insan. Ama sen de bu vasfa sahip olabilirsin. Onun için onunla berabersin. Onun için onunla beraber olman lazım. Bunu kazanmak için, bu vasfa sahip olmak için onunla beraber olman lazım. Peygamber her şeyi biliyor mu? Bilmiyor. Olur mu? Bu Allah'ın sıfatı. Habir Allah'ın sıfatıdır. Her şeyden haberdar olan Allah'ın sıfatıdır. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar, detayına kadar onu bilen, latif olan Allah'tır. Alim olan Allah'tır. Nasıl her şeyi bilebilir? Allah ayet-i kerimede buyurdu, Vasfını, sıfatlarından birini tamamıyla hiçbir kula teslim etmez dedi. Neyi bilebilir? Allah'ın bildirdiklerini bilebilir. Kendisine lazım oranı bildirir. Bilmek istemese de bildirir. Mesela Resulullah Efendimiz Mekke'yi tehdit etme kararı aldığında evet, özel olarak birkaç kişiyi toplar sahabeden onlarla istişare eder. Hiç kimsenin haberi olmasın der ama işlerinden bir tanesi ailesi Mekke'de oturduğu için Korkuyor ailesi için, endişe ediyor. Onlara bir mektup yazıp, bir kadına verip gönderiyor. Ama Allah bunu ona haber verdi. Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'yi gönderdi. Git dedi kadın, falan yerde, sen gidersen falan yerde kadına yetişirsin. Kadın da şudur, git onu al getir dedi. Bilmek istemediği halde Allah bildirdi. Ama gerektiği orada, lazım o çünkü. Bilmek isteyince Allah bildirmeyebilir. Bilmek istiyor ama Allah bildirmiyor. Mesela. Mesela Ridvan biatında biat ederken okuduğumuz ayette Resulullah Efendimiz Hazreti Osman'ı Mekke'ye gönderiyor. Haca gidecekler. Git onlara haber ver. Biz savaş için gelmedik. Ziyaret için geldik. Hazreti Osman gidiyor. Haber geliyor ki Hazreti Osman öldürülmüş. Şehit edilmiş. Resulullah Efendimiz bunun üzerine sahabeden biat alıyor. Kanımızın son damlasına kadar çarpışmak üzere bana biat edin. Ölümüne bana biat edenler gelsin dedi. Gidip öleceğiz. Yanlarında bir tek kılıçları var. Haca gitmek üzere çıkmışlar. Onlar bunu yapmışsa biz gidip ya öleceğiz ya da orayı alacağız. Bütün sahabe eksiksiz hepsi biat ediyor. Ölümüne biat ediyor. Onun için Allah buyurdu. O sana biat edenler Allah'a biat etti. Allah onların biatini kabul etti. Ama savaşmadılar. Ama Hazreti Osman'a bir şey olmamıştı. Haber yalanmış. Resulullah Efendimiz bunu bilmedi bilmek istiyor mu? bilmek istiyor ama bunu bilmedi bilmeyince bilmiyor yani Allah bildirmeyince bilmiyor o ilah değildir Allah'ın herhangi bir sıfatına bütünüyle sahip değildir hanımı iftiraya uğradı mesela elli gün boyunca onu bilmedi Allah bildirmeyince bilmedi niye? niye? Orada bir imtihan var. Onun için Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, ''Bunun sizin için şer olduğunu zannetmeyin. Bu sizin için hayırdır.'' Müminlerin gönlünü topladı. Müminler kendi kendine vesileye kapıldı. Konuşanlar oldu. Allah buyurdu, bu durumda sizin bu bir iftiradır değmeniz gerekmez miydi? Haşa değmeniz gerekmez miydi? Siz bunu nasıl birinizde doladınız? Bir dahaki sefere öyle yapmayın. Allah öğretiyor. Evet. Peygambere ilahlık vasfı vermek küfürdür, şirktir. O Allah'ın kulü ve resulüdür. Resulullah Efendimiz buyurdu, Hristiyanların Hazreti İsa'yı uçurduğu gibi siz de beni uçurmayın. Benim için Allah'ın kulü ve resulü, abduhu ve resuluhu deyin. Bu kadar. Tevhid bir tek Allah içindir. Bir tek Allah'a yakışır. İmanda bile imanın diğer şartları için bile tevhid söz konusu değildir. Nasıl? Desek ki Emeni billahi ve meleketi ve kutubi desek Bizim kitabımızdan başka kitap yoktur desek. Allah'tan başka ilah yoktur dediğimiz gibi kitabımızdan başka kitap yoktur desek. Küfre düşer miyiz? Düşeriz. Diğer kitaplarda Allah'ın kitabıdır. Ve kutubihi. Ve Resulühi. Bizim resulümüzden başka resul yoktur desek. Küfre düşer miyiz? Düşeriz. Bütün resullere, bütün nebilere iman etmen lazım. <gülüyor> yani imanın şartı olan şartlarda bile tevhid olmaz. Tevhid bir tek Allah içindir. Hem de esmasıyla beraber. Şimdiye kadar 20 senedir arkadaşlar bizi dinliyor. Bizim söylediğimiz aslında tek bir kelimedir. Söylediğimiz sadece la ilahe illallah'tır. Bunu söyleyip sadece Allah'a abdolun demişiz. Hep beraber Allah'a abdolalım demişiz. Başka bir şey söylememişiz. kul inne ma ana basarun mislukum de ki ben de sizin gibi bir beşer. Yuha ileye enma ilahukum ilahun vahid. Bana ilahınızın vahid olduğu vahyolunuyor. Bir tek ilah vahil olan tek ilah olduğu vahyolunuyor. Fe men kana yurju li kim ki sizden Rabbine kavuşmak istiyorsa vasıl olmak istiyorsa, dost olmak istiyorsa, evet. gercu liqae rabbihi kelime kelime böyle <tık> <tık> fel ya'mal amelen salihah <tık> salih amel işlesin sen Allah'a kavuşmak mı istiyorsun vasıl olmak mı istiyorsun <tık> salih amel işle nefsini ıslah et Bununla beraber başkalarının nefsinin ıslahı içinde çaba gayret sarf et. Ve lâ yuşrik bi ibadati rabbihî ahad. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi Rabbine ibadette şirk koşma. Kul innemâ yuha ileyye ennemâ ilâhukum ilâhun vâhid. Allah bana vahiy ediyor ki sizin ilahınız vahil olan, tek olan Allah'tır. Zatıyla, sıfatlarıyla tek olan Allah'tır, Vahid olan Allah'tır. Fehel entum Müslimun. Siz Müslüman oluyor musunuz? Siz Allah'a teslim oluyor musunuz? Zor onlara. Allah'ı Vahid olarak kabul ediyor musunuz? Bunu kabul edip Allah'a teslim oluyor musunuz? Ve in nehazihi ümmetukum ümmeten Vahide. Sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Vahid bir ümmettir. Yani Allah'a hiç bir şeyi şirk koşmayan Allah'ı vahid olarak bilen bir ümmettir. Ve ena Rabbi Ben de sizin Rabbi'nizim. Bana karşı takva sahibi olun. Bana karşı sorumluluğunuzu kabul edin ve bunu yerine getirin. Bana bir şey şirk koşmayın. İsimlerime sahip çıkmayın. Evet, tek bir ümmet. Varlı varlı cemaat değil. Her kafadan ses çıkan cemaat değil. Ne olursa olsun tevhidde mutlaka birleşmek gerekiyor. Hatta Allah ehli kitap için bile ne buyurdu? Onlara de ki: Aramızdaki tek olan kelimeye gelelim. La ilahe illallah demeye gelin. en yettehize veleden la istafa mimma yakhluqu ma Eğer Allah bir çocuk edinmek dileseydi dilediğini kendine seçerdi. Subhanehu O subhandır. Bundan münezzehtir. Yani Hristiyanların söylediklerinden münezzehtir. Yahudilerin söylediklerinden münezzehtir. Allah oğul edinmemiştir. Allah bundan münezzehtir. Allah subhandır. Subhanehu ve hu Allahu Allah subhandır böyle söyleyenleri kahreder. Böyle söyleyenler Allah'ın kahrına, gazabına uğrar. Ve la tujadilu illa Kitap ehliyle mücadele ederken, Yahudiyle, Hristiyanla mücadele ederken ancak en güzel şekilde mücadele edin. En güzel şekilde. Mücadelenizi en güzel şekilde yapın. İlellezine zalemu minhum. Onlardan zulmedenler müstesna. Eğer zalim olmuşlarsa, zulmediyorlarsa, zulme uğradınızsa bu müstesna dedi. Yoksa bu Yahudidir, bu kafirdir diye güzellikten ayrılma. En güzel mücadele nedir? En güzel mücadele Allah ile, Allah'ın ile mücadele etmektir. Onun için buyurdu ayet-i kerimede en güzel söz neyse onu söyle. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Yoksa bu kafirdir, bu Yahudidir, bu Hristiyandır diye çöpe atma. Onlar benim kullarım. Onlara da kitap vermişim, onlara göre onlar da benim kitabıma uyuyor. Onlara göre onlar da benim peygamberime uyuyor. En güzel şekilde mücadeleni yap. Davetini en güzel şekilde yap. Bırak Yahudi ile Hristiyanla, biz mümin olarak, Müslüman olarak birbirimizi davet ederken bile en güzel şekilde daveti yapamıyoruz. Evet. <gülüyor> ve onlara deyin ki daveti nasıl yapacağımızı beyan ediyor Allah. Ve kalu amenna billezzi önzile ileyna ve önzile ileykun. De ki onlara Allah'ın bize indirdiğine de iman ettik. Allah'ın size indirdiğine de iman etmişiz. Davete bak. Ve ilahuna ilahukum vahiy. Allah'ın bize vahyettiğine göre bizim ilahımız da, sizin ilahınız da vahil olan Allah'tır. Yani hiçbir şeyi şirk koşmamaya davet ediyor. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِبُونَ Biz ona teslim olanlarız. Siz de teslim oluyor musunuz? De. Yoksa siz sadece dilinizle Allah'a iman ettiğinizi, Peygamber'e, kitabına iman ettiğinizi söyleyip teslim olmuyor musunuz? Teslim oluyorsanız buyurun hep beraber Allah'a teslim olalım. Biz sizin kitabınızı ya da peygamberinizi inkar etmiyoruz. Size indirene iman etmişiz. Allah indirmiş onu. Allah birliğe, beraberliğe, kardeşliğe davet ediyor. Kendisine hiçbir şeyi şirk koşmamaya, kendisini abdolmaya davet ediyor. Bize düşen Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan Allah'a abdolmaktır ve abdolmaya hiçbir şeyi şirk koşmamaya davet etmektir kibirlenmek değil, büyüklenmek değil. Ben haktayım, ben doğrudayım, siz yanlıştasınız demek değildir. Evet, birbirimizi davet ederken bile bu üslupla davet etmeyi beceremedik, beceremiyoruz. Sanki biz haktayız, gerisi komple yanlıştadır. Cehennemin içinden sanki çekiyoruz de öyle. Ummaten nassu illa ummeten vahide. İnsanlar tek bir ümmetti muahid bir ümmetti. Allah'ın vahdaniyetine, vahid oluşuna iman etmiş bir ümmetti. İnsanlık. Fahtelefu velule kelimetun sebeqat min rabbik. Sonra ayrılığa düştüler. Ne zaman ayrılığa düştüler? Allah onlara peygamber gönderip Allah vahid ve Kahardır deyince ayrılığa düştüler. Allah'tan başka ilah yoktur deyince ayrılığa düştüler. Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Eğer Allah'ın tayin etmiş olduğu bir zaman olmasaydı, vermiş olduğu bir hüküm olmuş olmasaydı Allah aralarında hükmünü hemen verirdi. وَلَقُودِيَ وَلَقُودِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Allah'ın kendi aralarında düştükleri ihtilaf'tan dolayı emrini hemen verirdi. İşlerini hemen bitirirdi. Yani hakta olanlar, Allah'a vahiy ve kahar olarak iman edenleri çıkarır, gerisini helak ederdi. Ama Allah'ın bir vaadi vardır, onu erteliyor. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَهَيْدًا eğer Allah dileseydi, insanların hepsini tek bir ümmet yapardı. Hepsi Allah'a iman ederdi. Ama Allah böyle dilemedi. Dileseydi böyle yapardı dedi. وَلَا يَزَالُونَ مُكْتَلِفِينَ Ama ihtilaf edip duracaklar öyle. İhtilaf devam edecek. Onun için hiçbir zaman herkes insanlık tek bir ümmet olsun diye bir fikrin, bir düşünceni olmasın. Onlar mutlaka ihtilaf eder. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمُ اُمَّتًا وَح۪يدًا Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. وَلَكِنْ يُدِلُّ مَنْ يَشَاءً ve men yesha ama Allah dil yani derate düşürür dilyene de hidayeti verir tercihi kula yaptırır kul diliyor Allah da diliyor ve eselunne amma bütün yaptıklarınızdan her birinden tek tek sorumlu tutulacaksınız hepsinden sorulacaksınız yaptıklarınızdan konuştuklarınızdan itiraflarınızdan ettehezû ehbârehûm ve rûhbânehûm Erbaba min dûnillah onlar papazlarını hahamlarını alimlerini Rabler edindiler Allah'ın berisinde. Mindunillah. Yani Allah'a iman etmiş. Bir de ayrıca hahamı, papazı, alimi ne yapıyor? Rab ediliyor. İlah edilmedi, Rab edindi yalnız. Kullanan kelime çok önemli. isim çok önemli. Vel Mesih'e İbni Evne Meryem. Bir de Meryem oğlu İsa'yı Rab edin diler. Ve ma'um yürü illa li ya'budu ilahan vahiden la ilaha illa Oysaki hepsi ancak tek olan, vahid olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Subhanahu amma O subhandır. Onların şirk koştuklarından münezzehtir. Ne hahamları, ne papazları, ne alimleri, ne İsa evet Allah'ın ortağı olamaz. Oysaki hepsi de vahid olan Allah'a abd olmaya davet olunmuşlardır. ve Allahu, na'ttakizu ila heyniz ney? Allah buyurmuştur ki iki ilah edinmayın. İnne mah ve ilahun waheed. Bilin ki o ancak tek olan, waheed olan Allah'tır. Faiyya ye ferhabun. Onun için, sadece, ama sadece, ama yalnız benden korkun. Eğer ilah edinirseniz, Hz. Yusuf'un zindandaki arkadaşlarına, onları Allah'a davet ederken, onlara konuştuğu bir sözü Allah ayet diye vahyediyor. Arkadaşlarına dedi ki, ya sahibe 20 ey zindan arkadaşlarım, erbabın mutfarquona khair emillahul waheedu qahar. Çeşit çeşit, ayrı ayrı birçok ilahlar mı hayırlıdır Yoksa waheed ve qahar olan Allah mı hayırlıdır Ahlil kullanmaya davet ediyor. Bir de ahiretle ilgili buyurmuştu. Yevme töbeddelül erdu el erd. O gün yer başka bir yer olacak. Kıyamet günü. Allah yer başka bir yer. Ve semavatu evet semavata. Göklerde başka bir gök olacak. Kıyamet kopmuştur. Kıyamet yerindeki hali anlatıyor Allah. Allah Ve berezullahi Vahidil kahhar. O gün her şey vahid ve kahhar olan Allah'ın emrine amadedir. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Yevmehum barizu. O gün, kıyamet günü kabirlerinden çıkarıldıkları gün la yakhfa ala allahi minhum şey'a o gün hiç kimseye ait Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz kim ne yapmışsa hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz li men el o gün o kıyamet yerinde onlara hitap edilir Bugün mülk kimin? Hadi cevap verin. Herkesin bütün yaptığı önündedir, elindedir. Herkes ne yaptığını biliyor. Kendini Allah'a şirk koşup koşmadığını biliyor. Allah'ı vahid olarak kabul edip etmediğini biliyor. Allah soruyor, bugün mülk kimindir? Allah cevap veriyor, Lillahil vahidil kahhar. Bugün mülk, Vahid ve kahhar olan Allah'ındır. Evet, son bir ayet daha okuyayım. Velau şa Allahu lecaalehum ümmeten vahide. Eğer Allah dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Hepsi mümin olurdu, hepsi Müslüman olurdu. Hepsi Allah'a hiçbir şeyi şirke koşmaz, muahid olurdu. Allah'ı ehad ve vahid olarak kabul ederdi. Velakin yed khilumen yasha fi rahmetihi. Ama Allah dileyeni rahmetinin içine alır. Dilediğini evet, Rahmetinin içine alır. Kim Allah'ın rahmetini dilerse Allah da onu rahmetinin içine alır. O ancak muvahid olur. O ancak Allah'ın vahid oluşuna iman eder. Allah'a hiçbir şey şirk koşmaz. Ve مَا لَهُمْ min وَلِيِّنْ وَلَا نَسِيلٍ Zalimler içinde ne bir veli ne de bir dost vardır. Onlar Allah'ın veliliğini, dostluğunu kaybetmişlerdir. Allah'ın yardımını da kaybetmişlerdir. <نَسِل> Allah'ın yardımını da kaybetmişlerdir. Eğer biri Allah'a şirk koştuysa, Allah'ın dostluğunu da, yardımını da kaybetti. Allah'ın rahmetinden mahrum kalanlar, rahmetinin içine giremeyenler, rahmetini hak etmeyenler, Allah'ın dostluğunu da, yardımını da kaybetti buyurdu. Onlar kendine zulmetmiştir. El Esmaül husna demek, Allah'ın güzel isimleri, Allah'ın güzelliği demek. Bununla beraber, Hazreti İnsan'ın güzelliği demek, peygamberlerin güzelliği demek. Allah'ın güzelliğini bilip, öğrenip, anlayıp, iman edip, onu ahlaka dönüştürüp, Allah'ın güzelliğiyle güzel olmak için El Esmaül husnayı öğreniyor, öğrenmeye çalışıyoruz. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Allah kitabını indirmiştir, inzal etmiştir. Ayet-i kerimede Allah buyuruyordu. Bugün sizin için dininizi tamamladım. Ekmel <gülüyor> tu Dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Din kâmil oldu ama bununla beraber her insan dünyaya geldiğinde bu nimet onu bekliyor. Herkes o nimeti kendi üzerinde tamamlamalıdır. Ne ile? Allah'ın diniyle. Ve etmem to nimeti. Allah vahiyini tamamlamıştır ama o vahiy İnzal olmaya devam ediyor. Nereden? Allah onu gönüllere indirmeye devam ediyor. Gönülden gönüle indirmeye devam ediyor. Gönülden gönüle indirmeye devam ediyor. Vahyini indirmiş, gönüllere indirmiş. Gönülden gönüle aktarıyor onu. Gönülden gönüle esmasını aktarıyor, isimlerini aktarıyor, esmasının nurunu aktarıyor. Bunu havadan indirmiyor, gönülden gönüle indiriyor derim, vahy ediyor, aktarıyor. Allah vahyini Resulullah Efendimiz'in gönlüne indirdi, sahabenin gönlüne indirmedi. Onun senin kalbine indiren biziz dedi. Onu açıklamak da bize düşer dedi. Resulullah Efendimiz'in gönlünde evet, sahabenin gönlüne inzal etti bu sefer. Dinlemek isteyenler için, anlamak isteyenler için. Onun için buyurdu, evet, Resul'üm körlere sen mi göstereceksin? sağırlara sen mi işittireceksin? Gönülden gönüle vahy ediyor. Bu hep böyledir. Kıyamete kadar bu böyledir. Allah gönülden gönüle onu inzal ediyor. Onun için ısrarla kardeşlerimize ne diyoruz? Burada olun. Burada olun ve gönlünüzü açın diyoruz. Gerisine karışmayın diyoruz. Allah ayet-i buyuruyordu. Şeytan da dostlarına vahyeder. Şeytan dostlarına nasıl vahy ediyor? Allah vahiy kelimesini kullandı. Bu ve sese verir demesi ayrı, bir de dostlarına vahyeder dedi. Ben Allah vahyini gönülden gönüle aktarır deyince sorun çıkarır. Çıkarırlar. Niye bunu böyle söyledi diye? Şeytan da vahiy ediyor mu? İnsana vahy ediyor mu? Ediyor. Niye şeytanın vahyetmesine iman ediyorsun? Niye insanın gönülden günlere vahiy etmesine iman etmiyorsun. inanmıyorsun kabul etmiyorsun. İnsan insana vahiy etmesin. Allah insan üzerinden vahiy etmesin. İblise yol açılsın. Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? ya şeytanın vahiyini dinleriz ya da Allah'ın vahiyini. Buradan bir ayeti öğrenip, eve götürüp o Allah'ın vahyini eve taşıdığımızda ne yapmış oluruz? Allah'ın Resul'lüğünü yapmış oluruz. Evet, Allah'ın Resul'lüğünü. Allah'ın ayetlerinin, vahyinin Resul'lüğünü yapmış oluruz. O anda sen onu anlatırken o evde, sen Allah'ın Resulüsün. Allah adına konuşuyorsun çünkü. Çünkü anlattığın, söylediğin Allah'ın vahyidir. Sen kendinden konuşmadın o anda. Allah senin dilinden, bunun beraber ver, senin gönlünden o ayeti onların gönlüne inzar eder. Onun için kitabımıza sarılıyoruz, Kur'an'a sarılıyoruz. Yoksa şeytan din üretir. Din ürettirir daha doğrusu. Kimlere ürettirir? Ben biliyorum ya da bizim sen biliyorsun dediklerimize din ürettirir. Bir de bakıyoruz ki üretilen din hiç Allah'ın diniyle alakası yok. Öyle bir takdimi var ki, öyle bir anlatışı var ki Allah'ın Resulü'nün getirdiği dinde eyindir. Söylüyorsun. Neden bu böyle? Bu kolaydır. Bu kestirme yoğuldur. En güzel böyle yapılır. Niye? Allah ve Resulü en güzeli, en kestirmeyi bilmiyor sen mi biliyorsun? Senin yaşadığın, senin kendine ürettiğin dindir ve bu Allah'ın dini değildir. Bunun için dinini Kur'an'a arz edip, Oradan öğrenmem lazım. Hem de peşin hüküm vermeden yani bana uyusun demeden bakayım Rabbim ne söylemiş benim öyle yapmam lazım. Birkaç kelime oruçla ilgili anlatayım. Orucun başında Ramazan'ın başında orucun nasıl niyetinin getirilmesi gerektiğini izah etmeye çalışmıştık. Orucun bir zahiri tarafı vardır. Bir de manevi tarafı vardır. Bir zahiri bir de manevi oruç da vardır aynı zamanda. Zahiri olarak yemiyoruz, içmiyoruz. Zahiri olarak oruç tuttuk. Bir de manevi olarak oruç tutmamız lazım. Yani nefsimize oruç tutturmamız lazım. Aklımıza tutturmamız lazım. Gözümüze tutturmamız lazım. Ağzımıza, dilimize tutturmamız lazım. Kulağımıza, elimize, ayağımıza tutturmamız lazım. Gönlümüze tutturmamız lazım dedik. Zahiri olarak bedenle oruç tutuyoruz. Ama manevi olarak oruç tutmazsak bu ruhsuz bir bedene benzer. Ruhsuz bir beden. Yani orucun bedeni yememek, içmemek, aç kalmaktır. Ama orucun ruhu içindekidir. Söylediğimiz ...göze oruç tutturmak, kulağa tutturmak... ...dile tutturmak, ele, ayağa... ...gönüle tutturmaktır. Eğer böyle olmadıysa... ...ne böldü Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İnsanlardan öylesi var ki... ...namaz kılarlar... ...sadece onlara yorgunluk kar kalır... ...oruç tutarlar... ...sadece onlara açlık kar kalır. Madem ki oruç tutuyoruz... ...açlık bize kar kalmasın. Orucumuzu tutalım. İçi olsun, ruhu olsun... Yoksa sadece açlık kâr kaldır. Namazda da yorgunluk kâr kalıyormuş. Ramazın, eğer işi boşsa, sadece cesedi bedeni varsa, ruhu yoksa gene öyledir. Namazın ruhu nedir? Namazın ruhu miraçtır. Namazın ruhu içinde okuduğun Kur'an'dır. Yaptığın tesbihdir. Getirdiğin tekbirdir. Yaptığın hamdır. O anda sen huzurda değilsen Yani ne söylediğini bilmiyorsan, huzurda olduğunu bilmiyor ve tatmıyorsan bu ruhsuz bir namazdır. İşi boş bir namazdır. Bedeni var, ruhu yok. Yani bir bardak su düşünün. İçinde su olmayınca bardak tek başına gıda olmaz. İçindeki gıdadır. Onun için eğilip kalkmak, secde etmek, rükû etmek, kıyamda durmak o onun ...bedenidir, kahvidir, namazın kahvidir. Aç kalmak da orucun kahvidir. İçini doldurmak lazım. Senin içini... Evet, yiyip içmen lazım. Onun ruha gıda olması lazım. O ruha gıda olduysa... ...ruhu vardır, içi doludur. Ruhun gıdası, bir tek gıdası vardır. Hepsi o bir gıdaya sebep olur. İster Kur'an okumak olsun... İster tesbih olsun, ister zikir olsun, ister tekbir olsun fark etmiyor. Ne olursa olsun. Onun sonucunda bir muhabbet vardır. Ruhun yiyip içtiği aşktır. O aşktan yaratılmış. Beden topraktan yaratılmış, yiyip içtiği topraktır. Ama ruh aşktan yaratılmış. Allah'ın muhabbetidir, aşkıdır. Onun yiyip içtiği aşktır. Ona aşkı tattırman lazım. Aşkla beslemen lazım. Oruç tutmak demek, bedene, şimdiye kadar seni besledim 11 aydır, sen böyle bir kenarda dur. Evet. Ruha buyurun, sıra sende demektir. Buyurun, bu sefer seninle yiyip içeceğiz. Neyi? Kur'an'ı yiyip içeceğiz. Onun için Allah, Ramazan ayı, Kur'an'ın indirildiği aydır. Onun için Ramazan ayında oruç tutun dedi. Yani bedene yiyip içirme, Sıra Kur'an'a gelmiş. Kur'an'ı yiyip içmen gerekir. Biz burada Esma'yı, El Esma'ül Hüsna'yı anlatırken, Allah'ın ayetlerini anlatırken bunu yiyip içelim diyedir Yoksa içi boş bir oruç olur. Bedenden ibaret kalır. Kardeşlerimiz buraya geldiğinde oruç tutmuş olurlar. Yani Allah'ın Oruçtaki muradını gerçekleştirmiş olurlar. Kendi üzerinde. Evet. Bilmem anlaşıldı mı? Doğrusunu söylemek gerekir. Allah'ın vahid ismini... ...sıra ona gelince... ...şöyle bir baktım ne anlatayım diye. Genel olarak bu böyle oluyor. Sanki böyle önümde böyle bir derya açılıyor. Bir deryayı bir insana nasıl içirirsin bilemezsin şaşırırsın ya öyle oluyorum. Neyi anlatayım? Nereden anlatayım? Nasıl anlatayım diyorum? Yani daha doğrusu hangi bölümü anlatayım? En lazım olan bölüm hangisidir? Acilen öğrenilmesi gereken neresidir? Ya da burada bir uçurum var mı yok mu? Kardeşlerimiz bu uçurumdan aşağı düşüyor mu düşmüyor mu? Kim nereden düşüyor? Evet, oraya bakıyorum. Onun için en acil olanı anlatmak zorunda kalıyor. Onun için bazen acele ediyor, bazen böyle sıkıştırmaya çalışıyorum. Allah hepimizi Allah'ın vahid ismine iman edenlerden eylesin. Allah'ın vahid olduğuna, el esmâul Hüsnanın bütünüyle Allah'a ait olduğuna iman edenlerden eylesin. Amin. Hiçbir isminde Allah'a şirk koşanlardan eylemesin. Allah'ın herhangi bir isimde ona şirk koşup Allah'ın kahhar ismiyle muhatap olanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi kahredenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi bugün mülk kimin buyurduğunda, vahid ve kahar olan Allah'ın buyurduğunda bizi bu hitaba muhatap kıldığı kullarından eylemesin. Amin. Allah bizi kendisine hiçbir şeyi şirk koşmayanlardan eylesin. Allah'ın vahid ismine layıkıyla iman edenlerden eylesin. Amin. Ne kendini ne başkalarını ne de başka şeyleri kendisine şirk koşanlardan eylemesin. Allah bizi kendisine layıkıyla abd eylesin. Amin. Aşık eylesin. Amin. Sevdiklerinden eylesin. Amin. Allah bizi huzura alırken bir dost gibi, bir sevgili gibi, bir abd gibi huzura aldığı kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.